<Gülüyor> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Yeni Muhammed Eş'ari ve Matrudiler Ehli Sünnet midirler Diye bir soru var Bu soruya verecek cevabımız Eş'ari ve Matrudiler Bunlardan kasıt Ebu Hasan el Eş'ari ile Ebu Mansur el Maturididir. Bugünkü yani bunlar Muattiladır ve günümüzün yaygın akidesi bunlardır. İnsanlar ya Eşaridir ya Maturididirler. Ancak Eşarî ve Maturidiler Ehli Sünnetten değildirler. Bu sözü bu şekliyle söylemek aslında çok keskin bir ifadedir. Dolayısıyla insanlar bunlar Ehli Sünnetten değildirler dendiğinde sanki bunların küfrüne hükmedilmiş gibi anlayabiliyorlar. O sebeple bu kelimeyi şu şekilde ifade etmek daha doğru olacaktır. Aslında Eş'ariler yani Ebu Hasan el-Eş'ari Muhammed bin Kullab'ın görüşlerini 40 yıl savundu. 40 yıl annesinin kocası yani Üvey babasından ondan bu akideyi savundu ve bu akideyi bu akideyle 40 yıl yaşadı. Ancak 40 yıl sonra bu akidesinden tövbe etti ve minbere çıkarak dedi ki üzerindeki cübbeyi çıkardı ve dedi ki ben dedi şu cübbeyi üzerimden çıkardığım gibi önceki düşüncelerimden tövbe ediyorum ve Ahmed İbni Hanbel'in akidesi üzereyim. Onun bu sözleri Kendisine ait e, El-İbane isimli bir eseri var. El-İbane isimli eserinde bu sözleri mevcuttur. Ancak şimdiki eşhariler diyorlar ki, yani ondan sonra gelenler diyorlar ki hayır, yani bu söz ona ait değildir gibi bir iddiaları var. Ancak doğrusu o bu görüşlerinden tövbe etmiştir. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın teşbihte hata olmasın, şu anki biz İsevi'yiz diyenlerden beri olduğu gibi kendisi bu görüşlerinden tövbe etmiştir ancak buna rağmen e, birileri bugün e, İmam Eşhari'nin yani görüşünün veya akidesinin bu olduğunu iddia etmektedirler dolayısıyla e, aslında şu anki Eşhari akidesi Küllebiye akidesidir biz diyoruz ki yani bu sözü daha doğru ifade etmek için yani bunlar Ehl-i Sünnet'ten değildir yerine biz Eş'ari ve Matrudiler Ehl-i Sünnet'le örtüşen yerlerinde Ehl-i Sünnetler ancak örtüşmeyen yerlerinde özellikle en büyük ihtilaf e, imanın tarifi ve isim ve sıfatlarla alakalıdır. Bu noktada ihtilaflar isim ve sıfat tevhidinde gerçekleşmekte. Burada ne yapıyorlar? Tatil yapıyorlar. Halbuki ehl-i sünnetin akidesi. Allah Azza ve Celle'nin isim ve sıfatlarını e, Arapça lafzıyla geldiği gibi işaret ettiği manayı kabul ederek ancak tekyif yapmadan yani keyfiyetlendirmeden, teşbih yapmadan benzetme yapmaksızın tecisim yapmadan cisimlendirmeksizin ve tatil yapmadan yani işlevsiz kılmaksızın Allah'ın sıfatlarını olduğu gibi kabul etmektir. Ancak muaddıla ne yapıyor? Ee, bunların içini boşaltıyor ve işlevsiz kılıyor. Örnek verelim mesela Allah'ın e, diyor ki Allah'ın zati ve suhuti sıfatları var. 6 ve 8'dir diye ifade ediyorlar. Böyle bir hayır getiriyorlar. Halbuki bununla ilgili... Ellerinde bir delilleri yoktur. Mesela hay, hayat sıfatını kabul ederler ancak gülme sıfatını kabul etmezler. Semih sıfatını kabul ederler ancak yet sıfatını kabul etmezler. Dolayısıyla burada mesela Allah'ın kelim sıfatını yani kelam sıfatını kabul ederler ancak derler ki ee, o konuşmayı, kelamı o bir şeyi konuşturur ağacı konuşturur, taşı konuşturur gibi görürler halbuki ehl-i sünnetin akidesinde kelam Allah'ın hem zati sıfatıdır hem de fiili sıfatıdır dilediği zaman Allah Subhanahu ve teala kelam eder ne yaptılar bakın bu sıfatı kabul etmekle beraber içini boşalttılar veyahut e, diğer sıfatlarda olduğu gibi bu sebeple bu konuda ehli sünnetten ayrılıyorlar. Yoksa diğer konularda isabet ettikleri konularda da ehli sünneti ehli sünnetin akidesiyle örtüşüyorlar. Mesela basîr sıfatı, Allah'ın görme sıfatı kabul ederler. Ey ehli sünnetle beraberler ki bu ehli sünnetin inancıdır. Semi'ya sıfatı, hayat sıfatı ve diğer bazı sıfatlarda ancak tevil ettikleri, tatil ettiği sıfatlarda da ehli sünnetten değildirler. Ehli sünnetin akidesine ne, ne matru diliktir. Ehli sünnetin akidesi ashabın anlayışıdır. E, ashabın e, menhecidir, yoludur. Dolayısıyla buna Bunlar Ehl-i Sünnet'ten değildir. Elbette bu görüşler Ehl-i Sünnet'e ait değildir. Ancak böyle bir soru karşısında biz deriz ki Ehl-i Sünnet'le örtüşen konularda Ehl-i Sünnetler Ehl-i Sünnet'e muhalefet eden konularda Ehl-i Sünnet değildirler. Direkt dediğim gibi Ehl-i Sünnet değildir demek onlar sanki İslam dışıymış gibi ya da tekfir ediliyormuş gibi bir anlayışa sebep olmaktadır. Bu sebeple günümüz Müslümanların çoğunluğunu onlar teşkil ettiği için hassas cevap vermek gerekir. E, bu konuda e, gerçekten muhtedil olmakta fayda var. Çünkü bugün kendisine tabi olup namaz kıldığımız insanlar ya eşaridir ya matrudidir. Bu sebeple e, haddi aşmamak, bizden öncekiler onları tekfir etmediği için ancak onlara reddiyeler verdiler. Bu hususta muaddıla olduklarını kendilerine ifade ettiler. Onların yaşadığı durum ve konumu da dikkate alırsak, yani böyle e, bu e, Ejnebilerin ya da böyle Arap olmayanların e, İslam'a girmeleri, kendileriyle beraber batıl inançlarını taşımaları ve o zamanlar böyle birçok sapık fırkanın olduğunu dikkate alırsak, o zamanlar kendileri ne yapmışlar ee, bir takım yani böyle temiz kalmaya çalışmışlar ya da bu sıfatları teşbih oluşmasın diye böyle bir tevil yoluna gitmişlerdir. Ee, i̇nşallah bu onlar için e, mazeret olur ancak günümüz için öyle değildir çünkü günümüzde böyle bir tehlike söz konusu değildir. En doğrusunu bilen Allah spanavat ve des ve hadihi ve alem ve sallallahu aleyhi ve muhammedin ve aleyhi muhammed Subhanak Allah ma bi hamdik, eşhedwan la ilahe illa Anta estağfuruk ve